cenab Cenabı bu gafletin sebebiyle İbrahim suresinde doğrusu insan çok zalim çok nankördür buyuruyor. Cenab-ı ham insanın vasıflarını bildiriyor. Vefat ederken de münafıkın suresinde kul bir iltica haline ya Rabbi biraz tehir etsen de infak etsem sadaka versem ve salihlerden olsam demeden ve infak edin. Demek ki her şeyi infak et. Allah bize ne nimet verdi? Her nimetin infakı zaruri ve Efendimiz buyuruyor vefat ederken diyor, her mümini bir pişmanlıkla vefat edecek. Demek ki kalp alemine cilalamak lazım, helal lokmayla cilalamak lazım. Kul hakkıyla dikkat etmemiz lazım. Mahlukat insan için yaratıldı, mahlukat hakkını dikkat etmemiz lazım. Canlı bir Kur'an olmaya gayret etmemiz lazım, Kur'an'ı hayata, tatbikata yansıtmamız lazım. Kıraatsiz namaz kılınmaz. Kıyamsız bir namaz kılınır. Oturarak namaz kılabilirsin eğer alsın. Fakat kıraatsiz bir namaz kılamaz. Bilmeyen kardeşlerimiz varsa Kur'an-ı Kerim öğrenmeleri zaruri. Harfler birbirine karışarak mana değişir. Elhamdülillah calimlerimiz bol. Hocalarımız bol elhamdülillah. Her şeyi bulabiliyoruz. Muhakkak bu Kur'an-ı Kerim üzerinde de derinleşmemiz şart. İkinci olar tatbikata geçirmemiz lazım. Yine Ayet-i Kerim'in devamında Lokman oğluna burada çok miyim demek ki Lokman oğluna cerah misal verir her baba oğlundan çok mesul. Oğlunu iyi yetiştirmesi lazım. Evlatlar Allah'ın birer emanetleri. Onu imanlı yetiştirmemiz lazım. Vatan millet sevgisiyle yetiştirmemiz lazım. Vatansız vatansız din yaşanamaz. Vatanın namus korunamaz. Bize bu vatana hediye edenler, o kadar şehitlerimiz, Allah onların ruhlarını şehadetsin. Bizim de vazifemiz evlatlarımızı o şekilde yetiştirebilmek. Yavrucuğum Allah'a ortak koşma, doğrusu şirk büyük bir zulümdür buyuruyor. Hakikaten şirk Allah'ın verdiği nimetlere karşı Allah'a en büyük bir isyan, bir cinayet yani bir kalbin cinayeti. Onun için kalbi hem maddi şirktler hem manevi şirktlerden kalbi koruyabilmek. Yani bütün Allah'ın verdiği nimetlerin biraz vasıta haline gelmesi. ''İyyâkena'büdü ve yiğâkenestayîn'' diyoruz. ''Ya Rabbi, ancak Sana kulluk yapar ancak Senden yardım'' diyoruz. Bunu hayatımıza geçirebilirim bu ayet-i cenab her rekatı tekrarlatıyor bize. Ondan sonra bir anne hakkı geliyor. Biz anne babasına iyi davran tavsiye etmişizdir. Annenin ona taşınması katlanması, bir müddet cisminde taşıyor, bir müddet süt veriyor kollarında taşıyor, hayat boyu da kalbinde taşıyor. Efendimiz'e geliyor bir sahibi yarısıullah. En çok kimin hakkım vardı? Annenin diyor. Tekrar diyoruz, tekrar so anne'nin, tekrar so anne'nin dördüncü sefer babanın. Fakat de baba hakkı da mühim çok. Efendimiz yine buyuruyor, baba cennetin orta kapısındadır. Yine o salih babanın duası evladına karşı, peygamberin ümmetine duası gibidir buyuruyor. Cenab-ı Hak bana şükret diyor. Sonra anne babana şükret diyor. Cenab-ı Hak vesile kılıyor. Dönüş ancak banadır buyuruyor. Yine burada itaatten bahsediliyor ondan sonra. Fakat itaat baştan Allah olacak. Anne babanın zorlaması Allah'a itaati, zafa uğratıyorsa, o zaman itaat olmaz. Anne babaya çok itaat edilecek, fakat itaatte Allah'ın emirleri içinde olacak. Onun dışında bir emir olursa orada itaat gerekmiyor. Çünkü baştan itaat bizi halk eden Cenab-ı Hak. Hatta diğer İsra suresinde de, Rabbin sadece kendine kulluk etmenizi, Allah'a kulluk etmenizi, anınıza babanıza iyi davran, kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya ikisi senin yanında ihtiyarlarsa, muhtaç duruma düşerse, sakın ha kendine onlara üf deme, üffin deme. Çünkü ne oluyor? Vücut şakülünden düşüyor, gücünden düşüyor. Zihni melekeler zayıflıyor. Bir çocuğa üf dersin, hatta biraz kulağın çekersin. Cenab-ı Hak bir ikad ediyor, sakın ha üfleme buyuruyor. Her Kur'an-ı Kerim'in her ayeti ayrı bir ruhlarımızı derinleştirecek bir mesaj. Yine alttaki ayette onlarla dünyada iyi geçin buyuruyor. Yani anne baba ne olursa olsun onlarla iyi geçin. Onların bir huysuz da olsa huysuzluğuna katlan. Hastaysa onların hastalığına onların başında ilk derman, ilk sen ol şifa ilacı. Sonra Cenab-ı bana yönelenlere uyu buyuruyor. Yani Cenab-ı mal sadıkın buyuruyor diğer bir ayette. Demek ki salihlerle beraber olmak, onlardan müspet enerji alabilmek, iç alemimizi o enerjiyle doldurabilmek, feyizle doldurabilmek. Başka yerlerde bulunursak, başka yerlerden başka türlü enerjiler gelir. En mühim kalbimizi koruyabilmek. İmanımızı koruyabilmek için kalbimizi korumak zaruri. Sonra Cenab-ı Hak, sonunda dönüşünüz banadır buyuruyor. Yani yakın gelene kadar Cenab-ı Hakk'a bir kulluk içinde olabilmemiz. O kıyametten bir manada diğer bir ayetli yeni ıslada bugün kitabını oku, bugün sana hesap sorucu olarak kendi nefsin kafidir. Yani şu hayatımızı cenabak bize tekrar bir seyrettirecek kıyamet günü. O zaman tam seyrede, şimdi farkında değiliz. Birçok şeyler enfüsi, subje, kendimizi haklı buluyoruz. Ben namaz kıldım diyoruz, ben Kur'an okudum diyoruz. Okuduğumuz Kur'an, okuduğumuz namaz, tuttuğumuz orucun ne kadar faydası içindeyiz? Kimseyi kırmadım, dökmedim diyor. Hakikaten kırmadık, dökmedik mi? Orada ortaya çıkacak. Yevüm izin tuadüsü ahbaraha. O gün yeryüzü üzerinde işlenenler haber verecek. Yine çok ibretli bir ayet-i kerime geliyor. Arkadan yavrucuğum diyor. Yaptığın iyilik veya kötülük bir hardal tanesi ağırlınca. Hardal tanesi bir ağırlığı var mı? Yok kadar bir şey. Bir toz ağırlığı. Ve bu kayanın içinde olsa diyor Cenab-ı Hak. Göklerde olsa diyor, semada olsa diyor, bir de yerin dibinde olsa diyor. Bir hardal tanesi kadar yaptığın iyilik veya kötülük. Yine Allah seni karşına getirir buyuruyor. Diğer bir ayet-i kerimede de فَمَنْ يَعْمَا الْمِسْكَالِ hayran هَيْرَنْ ve وَمَنْ يَعْمَا الْمِسْكَالِ زَرَةٍ شَرَنْ yara." Yani demek ki Allah'ın rahmetini çekecek her amele dikkat etmek. Bir günahkar bir köpeği suluyor ayakkabısıyla Cenab-ı Hak affediyor. Öbür tarafta bir kadın kedisini Allah'ın bir mahlukhanı aç bırakıyor, bir kahri ilahi tecelli ediyor, kadın cehenneme gidiyor. Yani bir daima bir mayın tarlasının içinde her halimize hissiyatına dikkat edebilmek. Güzel bir kul olabilmek.